Karachi Nur Talebeleri adına yazılan bir mektup. Karachi Nur Talebeleri, Pakistan. M. Sabir İhsanoğlu, M.A. Prev, Department of Islamic History and Culture, University of Karachi, Islamic Republic of Pakistan. Bismihi Subhana. Esselamu aleyküm ve ve berekatuh. Muhterem efendim. Aziz ve büyük üstadımız olan Hazreti Bediüzzaman Said Nursi'nin mühim eserlerini aldım. Başka eserlerini görmemiştim. Siz bana ilk defa olarak gönderdiniz. İmtihanım çok yakın. Mayıs'tan sonra Hazreti Üstad hakkında ve onun imani ve Kur'anî hizmetlerine ait makaleler yazacağım. İnşallah sizlere burada neşrolunan nüshalardan da göndereceğim. Maddeten sizi tanımıyorsam da manen tanırım. Kur'an-ı Kerim'e göre bütün Müslümanlar hakiki bir kardeş gibi. Ben size sizin İslami birader ve husus Türkiye'li Müslüman ve Nurcu olmanız haysiyetiyle yazıyorum. Ben bir Pakistanlıyım, Türkiye'li değilim. Ana dilim Türkçe değil. Fakat Nur talebesiyim. Bediüzzaman Said Nursi'yi en büyük din ve fikir adamı bilirim. Ve kendimi bir Nur talebesi ilan ederim. Said Nursi hazretleri değil sizlerin, bütün İslam gençliğinin üstadıdır. Maalesef memleketimizde Türkçe bilen yoktur. Bunun için üstadın hizmetlerine vakıftırlar. Pakistan'dan Risale-i Nur hakkında size malumat veriyorum. Üstad ve Türkiye hakkında malumat çok azdır. İki yıldır biraz çalışıyorum. Pakistan, Buhara ve Birma gazetelerinde makaleler yazdım. Çok takdir edilip benden Türkler ve Risale-i Nur hakkında yazılar rica ettiler. Benim evvela Üstad hakkında malumatım yoktu. Bu meyanda Salih Özcan adlı bir gence, Türkiye'ye dair kitaplar göndermesi için yazdım, bana gönderdiler. Bunlardan birisi serden geçtiydi. Bunda Risale-i Nur hakkında bir makale gördüm, okudum, istifade ettim ve Nur hakkında malumat toplamaya başladım. Ben onun eserlerini okuyup yazmayı çok isterdim. O zamandan beri onun yazılarını okudum, düşündüm. O nedir? Bana malum oldu ki ona karşı İslam düşmanları dışarıda propaganda yapmışlar. Onun hakkında bugüne kadar 12 makale yazdım. Davet, Delhi, İstiklal, Rangoon, Tansnim Lahor, El Munir, Lyalpur, Asia, Lahor, Müslim Dakka, İnkılap, Karachi, Anjam ve Cenk, Karachi ve diğer bazı gazetelerde yazmıştım. Üstad hakkında yazılan bu makaleler diğer dillere de tercüme edilmiştir. Bugün onu binlerce belki milyonlarca Müslim ve gayrimüslim biliyor, benden onun hakkında malumat istiyorlar. Her gazete onun hakkında yazmak istiyor. İnşallah üç ay sonra bu konuda bütün enerjimle çalışacağım. Düşmanı İslam'dan korkmuyorum. Karaçi'de Üstad'ın kitaplarını ve başka Türkçe kitapları topladım ve bir küçük kütüphane tesis ettim. Türkiye'den gelen bütün kitaplar buradadır. Bu yıl Türk-Pakistan Talebeler Birliği adlı bir cemiyet kurmak niyetindeyiz. Nur dostlarımızdan rica ederim ki, Türk-Pakistan dostluğunun bağlarını müstahkem eylesinler. Ordu lisanı da okusunlar. Bu yarımada da 130 milyon Müslümanın milli lisanı yalnız Orducadır. Bizler burada Türkçe için çalışırız. Türkçe bilen Sibirya'dan Arnavutluğa kadar 60 milyon Müslüman ve Türkiye'deki 25 milyon Türktür. Nur talebesi kardeşlerime söylüyorum, nerede olursa olsun Siyonizme karşı mücadele etsinler. Komünizmin icatçıları yalnız Yahudilerdir. Bugüne kadar bu komünistler İdil, Ural, Kafkasya, Almanya. Kırım, Azerbaycan, Garbi Türkistan ve komşumuz Doğu Türkistan'ı istila ettiler. Altmış milyon kardeşimizin hukuku payimal oldu. Hindistan dahi bir emperyalisttir. Nehru ve başka Hindî'ler, İslamiyet'in düşmanıdırlar. Maalesef Müslüman devletler bunu bilmiyorlar. Nehru, Keşmirli Müslümanları öldürtüyor. Said Nursi'ye gidip, Hintli Müslümanlar hakkında söyle ki, kendi memleketinde buna karşı yazılsın. Said Nursi hazretlerine burada çok hürmet vardır. Onu severiz. Onun sıhhat ve uzun hayatı için dua ederiz. İslam dünyasında Said Nursi'nin eşi yoktur. Mısır'da bir Hasanül Benna var idi, şehit edilmiştir. Yütmiz'de İkbal var idi, vefat etmiştir. Halen bir Mevdudi var, başka büyük adamlar da vardır. Lakin Üstadımız gibi yoktur. Üstad, İslam dünyasının cevheridir. Onun hakkında malumat azdır. Onun eserleri Farsça, İngilizce ve Orducaya tercüme edilmemiştir, lakin istikbalde olacaktır. Haşiye, bu temenni takuk etmiş ve kısa bir zaman sonra eserler tercümeye başlanmıştır. Üstadın kıymetli hayatı hapishanede geçmiştir. Halkçılar ona çok mezalim reva gördü. Elhamdülillah, bunların devri istibdadı gitmiş, demokratlar gelmiştir. Biz Pakistanlılar, bunun için Menderes hükümetinin hamisiyiz. Eğer demokratlar olmasaydı, ne Türk-Pakistan dostluğu olurdu, ne de Bağdat paktı ve sizlerle taallukat-ı imaniye. Kusura bakma, üstadım hazretlerine çok çok selamlar ve hürmetlerimi söyle. Nur dostlarıma da selam. Üstadın büyük ve iyi fotoğrafını gönder. Yaşasın İslam kardeşliği ve Türk-Pakistan dostluğu. Ev adresim. Rome No 8 University Hostel Mission Road Karachi Elbaki Huvelbaki Pakistan'ın Nur Şakirdi Er Rabatlı M 33 1957 M Sabir'in Türkiye'de İslami İnkişaf münasebetiyle memnuniyetini izhar eden bir mektubu Bismihissubhane Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve berekatuh Aziz Sıttık muhterem kardeşlerimiz Dört adet mühim mektubunuzu, fotoğrafları ve hazret Üstad'ın Sözler adlı eserini aldım. O kadar memnun oldum ki, beyan edemem. Mektubunuzda okudum ki, Türkiye'de Risale-i Nur ve İslamiyet inkişaf ediyormuş. Buna çok memnun oldum. Maalesef, eski hükümet Üstad'a karşı muarız idi ve ona çok zulümler etti. Lakin hakiki Müslüman olan bu Menderes, İslamiyet'i baskıdan kurtardı, var olsun, İnşallah Türkiye yakında eski yüksek makamını alacaktır. Üstad ve Risale-i neşredenler gibi mühim din adamları Türkiye'de vardır. Hükümetiniz niçin bunları İslami toplantıya göndermiyor? Selahiyetli adamlar Türkiye'de çoktur. Kanaatım şudur ki üstad gibi alim dünyada yoktur. Memleketimizden Hazreti Üstad gibi bir alim çıkmadı. Maalesef ki Kızıl Rusya ve kafir Çin'den çok alimler geliyorlar ve konferanslar vererek gençleri yavaş yavaş fikren zehirlemektedirler. Eğer Türk milleti büyük Türk alimleri gönderirse, Pakistan'da ve bütün İslam dünyasında büyük tesirleri olacaktır. Biz Pakistanlılar, Türkiye'yi İslam dünyasının lideri olarak görmekteyiz. Türkiye, İslam dünyasının garbi kalesidir. Türkiye'siz, iddia da İslam mümkün değildir. Size üstada dair makalelerimi gönderdim. Üstada dair makalemi ve Şarki Türkistan'da Çin Emperyalizmi adlı makalemi neşrettim. Pakistan'da ne Türkçe okulu, ne kütüphanesi, ne çalışkan adamları ve sefaretinizde de orduca bilen adam yoktur. Onlar, Pakistan'ın gençleriyle temasla değildirler. Orduca neşriyatları da yoktur. Eğer bazıları onları davet etseler, iştirak etmiyorlar. Pres ateşeliğinizde dine dair malumat ve kitap da yoktur. Geçen günlerde Lahor'da bir İslami müzakere oldu. Türkiye'den meşhur zatlar gelmedi. Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Doktor Rehber, Pakistanlıdır, İslamiyet'in aleyhinde konuştu. Bütün İslami dünya ona lanetlediler. Lakin Avam, gazetelerde okuyup onu Türk bildiler ve çok hayret ettiler. Bu adam dini ve Türkleri tahkir etti. Sebil-ül Reşad'a yazıyorum. hazret Üstad'ın müstakil adresi nedir? Hazreti Üstad'a bir adet Kur'an-ı Kerim ve onun hakkında makaleler neşrolunan mecmuaları takdim etmek istiyorum. Hakkınızda çok makaleler yazdım. Onları toplayıp kitap şeklinde basacağım. Her zaman Pakistan'ın mühim zatları Hazreti Üstad'a ve sıhhatine dair malumat sormaktadırlar. Bizler buradaki nur talebeleriyle Hazreti Üstad'ı buraya davet ederiz. Elbakî hüvelbâkî kardeşiniz me Sabir. Pakistan'ın en büyük mecmuası, Students Voice'te İslam Kongresi Reisi Zafer Afak Ansar'ın, İslam'ın Büyük Rönesansı adlı makalesinde, Risale-i Nur'un muhterem ve muazzez müellifinden şöyle bahsediyor. Bu hareketlerin asıl merkezini, Said Nursi'nin fazla miktarda talebesi bulunan üniversite ve kültür yerleri teşkil eder. Bu talebeler, Risale-i Nur talebeleri adını alır. Bu gençler, biz Kur'an'ı kendimize düstur seçtik. Bizim gayemiz, zevki Allah'ın yolunda aramak ve İslamiyet'i bütün dünyaya yaymaktır. Siyonizm, komünizm, Allahsızlık gibi İslamiyet'e zıt olan cereyanlara karşı mücadele etmektir. İslamiyet'i, bütün Türk gençliğinin tam manasıyla benimsemesine çalışmaktır. Türkiye'yi her türlü tehlikeye karşı müdafaa etmektir. Irkî ve kavmi ayrılıkları bertaraf ederek, İslam birliğini meydana getirmektir. Hazreti Üstad Nursi tarafından yazılan ve 130 kitap ve risaleden ibaret olan Risale-i Nur külliyatı bu talebeler tarafından yayılmaktadır. Pakistan basınında Risale-i Nur ve Üstad Said Nursi hazretleri hakkındaki neşriyattan örnekler. 31 Ocak 1958 tarihli Students Voice Talebelerin Sesi gazetesi, Pakistan İslam Talebe Cemiyeti tarafından 15 günde bir çıkarılan, ve talebeleri, istikbalin büyüklerini yüksek İslami esaslara göre hazırlamayı gaye edinmiş bir talebe cemiyetinin neşir organıdır. Bu gazetenin, Türk gençliği uyanıyor başlıklı makalesinden. Bütün İslam memleketlerinde, ittihadı İslam için çalışan İslami teşkilatlar tadad edilip, Türkiye'de de nur talebeleri bu meyanda zikrediliyor. Ve en sonra ittihadı İslam için çalışan ve Pakistan'ın en iyi dostları olan nur talebelerini tanıdık. Nur talebelerinin üstadı 85 yaşında büyük bir alim olan Üstad Said Nursi'dir. Hakikati İslamiye için yaptığı mücadele kendi ana vatanında yani Türkiye'de 30 sene işkenceli bir hayat ve sık sık hapiste yatmasına sebep oldu ve 1952'de serbest bırakıldı. Fakat bu ihtiyarın bakışları hala ateşlidir. 30 yıllık hapis ve işkenceler onu mağlup edemedi. Bu mücadelesiyle birbirine çok sıkı bağlı olan Nur talebeleri kitlesini meydana getirdi. Üstad Said Nursi, Risale-i Nur eserleri vasıtasıyla Türk gençliğini İslam ideolojisinin en büyük düşmanları olan Siyonist ve komünistlerin hilakar tuzaklarına düşmekten kurtarmıştır. Türkiye Başvekili Adnan Menderes, Risale-i Nur külliyatının neşrine müsaade ettiği zaman, Türkiye'nin Pakistan elçisi Sayın Selahattin Rifat Erbil vasıtasıyla, bu büyük adama takdir ve tepriklerimizi bildirmiştik. Ve bu vesileyle, Üstad Said Nursi ve Nur talebelerini de selamlamıştık. Ve bu mektubumuz, Türkiye'de binlerle basılarak dağıtılmıştı. Bizim programımız Türkçe'ye çevrildi, biz de birkaç önemli risaleleri Orducuya çevirdik. Pakistan İslami Talebe Cemiyetinin 10. yıl dönümünde, Türkiye'deki İslami hareketi göstermek için Türklerin İslam Edebiyatı sergisi de vardı. Bu sergide İlayet Fakültesi, Diyanet İşleri Yayınları, bazı Türkçe'ye çevrilmiş İslami eserler ve 15 adet Risale-i Nur külliyatından eserler vardı. Nur talebelerinin faaliyeti bu sergide harita ve fotoğraflarla ve grafikle izah edildi. 30 Nisan 1958 tarihli Students Voice gazetesi, İslam dünyasındaki müspet uyanıklık başlıklı makaleden. Her İslam memleketinde, İslamiyetin hakimiyeti için yapılan övülmeye layık şerefli mücadeleler anlatılıyor. Ve Türkiye'de yapılan mücadelelerin neticesi olarak hükümet, din hürriyetini sıkan bağları gevşetmiştir. Mehmet Akif, materyalist milliyetçiliği takbih eden ve halk arasında taze bir heyecan verecek olan Safahat isimli eseri yazdı. Hazreti Said Nursi Yılma'dan, hakikat İslamiye için mücadele etmektedir. Kendisi, Türkiye'de en büyük cinayet telakki edilen, Atatürk aleyhtarı olmakla itham ve aleyhinde neşriyet yapılmışsa da, bu zulümler, halkı onun etrafında toplamıştır. 130 parça eserin sahibi olan üstad, hapisteyken verilmiş olan zehirlerin tesiriyle ihtiyarlığını geçirmekte olup, bu hal seksen yaşını geçtiği halde, hakikati İslamiye ve İslamların saadeti için mücadelesine mani olamamıştır.